Sabahlar, sabahlar, sabahlar, Modern Sabahlar Başlıyor Ben Haymana Belediye Başkanı olsam hemen bu şarkıyı alırdım ah, ah, ah. Haymanamız en güzeldir Haymanamız falan gibi Şu Ne kadar güzel gelen. sözler. sözler Bunun üstüne bir, bir buçuk ay çalışıldığını düşün Koy muhteşem bir şeyin çıkmaması için Hiçbir sebebi yok. Adaylığını koy bir sonraki seçimlerde. Haymana Belediye Başkanımız Sonuçta hayırlı olsun. Sonuçta partinin şeyi de belli. Ee, daha doğrusu kampanya müziğinde de belli. Kampanya müziği de belli. Doğru vallahi. Hay o vaat, vaat değil mi? Haymana nerede? Haymanamızı en birinci şarkısı marş marş mı bu ne bu? Ee, Haymana tanıtım şarkısı. Belediye belediye şarkısı olur. Ve her gün o parlörlerden bunu Hayır, çalacaksın. Hayır, şöyle yapabilirsin. Canım, kampanya şarkısı olarak kullanırsın. Ondan sonra da çok sevildi. Seçildikten sonra da çok sevildiği için bir ilk olarak kampanyadan şey sonra belediye tabi. şarkısı. Seçimlerde yani. Haymana'yı o zaman bu adayda harita üstünde göstersin lütfen falan diyecekler beni yıpratmak için. Ya bırakın şimdi o şeyde şarkıya bakın diyeceğim. Bir söyle bakayım Haymana diye. Haymanımız... Hay mangaya gel. Hay bir şey yapmısan ne? Abi çift ses daha iyi olur. Çocuğun benim ya sak oğlum. Ha, Hayır tamam olmasa ben nasıl gelecektim bu noktaya? Tamam o zaman ya. <gülüyor> Süper oldu. Encimen üyeliğim hazır gibi düşünüyorum şu anda. Bulgar sedirleriyle, Bulgar e, koltuklarıyla neydi? O, somya. O kadar <gülüyor> şey çok üzülüyordu. Ya Bulgar bulgar sedisi hiç bunların şey yok dedim. Bulgar somyaları vardı zamanında. Bulgar çok somyası büyük, diye bir şey varmış. Somya yani. piyasadan çıkınca, kalkınca çok büyük eksikliğini hissettiler. Bizim evde öyleydi o. Bizim en çok özel şey, e, hava attığımız şeylerden biri zamanında babamın böyle bir somya vardı. O somyalar Bulgar somyası. Herkes bir durur düşünürdü o zaman. Vay be. Ya yani çok önemliydi. Artık yok Bulgar'da öyle şey. Somyalar niye? yatağın içine girdi değil mi artık? Somyalar yatağın içine... Yani Somya ayrı yatağı... Evet iç içe geçmiş gibi oldular. Bir değerimiz daha kaybedildi. Bir değerimiz daha maalesef evet, kaybedildi. Maalesef. <gülüyor> <gülüyor> ya lütfen acı şeylerle başlamayalım bugün ya vallahi acı Bugün şeylerle acı şey en yani... çok sizin orada kar yağdı herkese öncelikle böyle evet, doğru gelifi. esas bizim orada esas... Ve şey de söyleyeyim esas Eskişehir'de çok soğukmuş evet, Onları da şey yapın lütfen esas o değil de gerçekten herkesin orada en çok kar oralarda yağdı Herkese ayrı ayrı tebrik ediyorum e, Belediye hayal... madalyaları hazırlamış ama yollar kapalı Tabii olduğu için Yetiştirememiş <gülüyor> En çok yağan beldelerdeki ve sohbetlerde ısrarla en çok bizim orada yağdı diye sohbete damga vuranlara madalyaları dağıtılacak. Dağıtılacak hiç endişeleri olmasın diyerek Bulgar CD'lerini şöyle bir göz atalım ister. Ya dün haber geldi. Hı. Yo ben vallahi çıktım trafik çok rahatlı diyenlerle ayrı bir madalya seti dağıtılacak. Onlara da pla plaket olarak verilecek plakete gümük halde verilecek. Yine hiç fikir beyan etmeyenler ve sessiz kalanlar kaybetti. <gülüyor> Kaybettiler maalesef. <gülüyor> maalesef. <gülüyor> Çünkü neden? Ne olan ne ne oluyordu? Ne olan? Ne taraf olan ne taraf oluyordu? Tabi olur. O... Yani, Onu ben bir göre, bakayım bir. Ona sen bir bak. Ee, bu arada dün 29 Şubat'tı. Yani şöyle 40 yılda bir bir şey yapacak bilmem kaç yılda bir denk gelen bu tarihte falan diye onu yayın yapamadık ya. Ya yapamadık. Kaçırdık vallahi. Yok yaşanmamış gibi bir şey bizim için yani. Ama bizim orada çok haryaydı Oktay. Ondan dolayı. Çok bizim orada ya. Yani. Bugün de 2 Mart. Yani şöyle bir takvim baktığımızda kolay bir şey değil. 0 1 0 3 2010. 2012 Hiçbir Aa. esprisi olmadı şu anda netleşti. Hiçbir esprisi olmayan tek tarih neredeyse ee, Valla şimdi bahara girdik değil mi otomatikman <gülüyor> Hiçbir esprisi yok değil mi o tarih ya Valla 405 bin yılda bir denk gelen bir tarih bence bu Hiçbir esprisi olmayan bir tarih Hafta sonu ısınacakmışız Yo, Ya gene bak... kar gösteriyor benim telefon salıya kadar Ya telefon otomatiğe mi bağlı nedir Telefon Malaba bağladı geçim yani bu süreçte yapacak başka bir şey yok yani Malaba'di hafta sonunda itibaren ben adam, ben Aradan Malaba'di verdi ne olsun <gülüyor> Cuma günü e, ne kadar etkisini sürdürecek mi soğuk ve yağışlı hava <gülüyor> Ne kadar çok merak ettim bir dakika ne kadar sürdürebilir ki <gülüyor> ne kadar sürdürebilir bana onu söylesin Valla dün Hadi şimdi böyle sıkıysa Mayıs'a da hadi Mayıs'a kadar. Hayır dün arabanı temizlediğim bir buçuk saat boyunca zaten seninle şey yaptı. Senin Dalgasını. üzerinden tatmin olmuştur hava durumu. Benden bayağı bir tatmin oldu ha, ya. Yani o yüzden hiç yani ne kadar Çünkü sizin yapmadığınız falan. bir şey daha yapıyorum ben evin önünü kürüyorum. Siz ev önünü küremek nedir bilir misiniz? Bilmezsiniz. Sadece... Çocukluğumda filmlerde seyredip en çok özendiğim şeydi. Hani böyle küçük iblisin eline küreği babası tutuşturur evin önünü temizle diye. O da söyle ya derdim keşke böyle bir imkanımız olsa da şu kürek kürek karları temizleme imkanım olsa diye. Hiç öyle değil. Bizim evde bir kere kürek yok. Faraş'la yol açmaya çalışmanın aciz dolu çalışmalarını bir ben bilirim. Ev önkür. Ev önkür. Ev önünü küreyenler derneği. Ev önkür der. Ne kadar güzel. 5-6 derece artacakmış ama bu kar erir mi 5-6 derece sıcaklık artınca? Bakayım, sonu, erimez. Biraz erimez zor Bana mısın demez yani. Bu kar erimeyecek galiba ya. 15 derece artsa da erimeyecek gibi geliyor bana. Ya öyle bir, öyle bir şey var. Zem uzadıkça uzadır. Ben şey yapacağım. Ne derler? Ee, kar lastiği alacağım tüm Ankaralılar için. Çünkü ben kar lastiği aldığım gün eriyecek... Ve benim de bir iki hafta şey diye konuşmama katlanmak zorunda. Tam karlastı aldık o kadar para ver, eridi. Ne yapacağım şimdi? Ben onları nereye koyacağım bu sohbetime? İki hafta katlanacaksanız ben karlastı alayım, karlarda erisin. Çünkü başka bir açıklama, bunun başka türlü eriyeceğini yok yani. imkan ihtimal vermiyorum. Herkes kendi kendine bir açıklama yapıyor. Bak mesela Ege kendisi üzerinden yaptı bu açıklamayı. Ben dün çiçek çiçek aldım çiçekçi mesela vali üzerinden yapıyordu bu açıklamayı. Yani bu sorumluluğu çünkü bu kadar kar yağmasının bir sorumlusu olması lazım ya vali mi? Tabii o vali mi mi? Erzurum valisiymiş de Ankara valisi şu andaki. O getirdi falan getirdi ve okulları da o yüzden tatil etmiyor zor tatil oluyor Ankara'da diye uzun uzun açıkladı bana çiçeği giderken. Adamlar neler biliyorlar ya? Sen ne çiçekler alıyorsun ya? Hakan öyle şey şey. romantizm evet. Aa yok ya. Bir arkadaşımızın e, anneannesinin doğum günü vesilesiyle aldığımız bir çiçekte 80. yaş çiçeği diye geçer. Öyle e, git çiçek İleri yaşlı sor. hanımların ne gözde Be bekarım mısın? Bekar da değilsin. Nesinler? Gözdesi diyebilirsin. Gözdesi. gözdesi de yap. Tabii ki canım. Tezciğim. <gülüyor> Mutlu yıllar dilerim. 80. yılınız kutlu olsun. Ay evladım. da kışta gittim. Aa, ama siz de bir görseniz gerçekten gözdesi olmak istersiniz. Ya, ya, tabii böyle değil. öyle de, bir insan. Yani o yüzden e, herkes bir sorumlu arıyor. O sorumluyu bakalım bulabilecek miyiz? Karar edinceye kadar süremiz var. Karın kim tarafından yağdırıldığını bilmiyorum ama bana bir güç var. Yağdırıldığını vardır. yani <gülüyor> öyle benimle ilgili bir şahsi, şahsi mesele mi? var. Siz de araya kaynıyorsunuz çok özür dilerim sizi hiç bulaştırmamalıydım de. dinleyicilerimize de sesleniyorum buradan hiç kimseyi bulaştırmamalıydım kişisel bir mesele ama bu artık kişisel olmaktan çıktı benim yanımdasınız hepiniz diye umuyorum o zaman bu oyunu bozmakta sana kal benim, Bo benim ben, adım Tatar Ramazan ben bu oyunu o zaman, bozarım diyorsun bozamam ki ben. <gülüyor> nasıl bozamam benim adım İzmir, İzmir'den gelmiş Eki Kayaca <gülüyor> bu oyunun bu oyun ne oluyor ya bu oyunda nasıl oynuyorduk ya ben bilmiyorum ki ee, diyorsun ki oktay. Meme yani... Anderson yine geldi ülkeye. Yine mi çerez? Üçüncü kere geldiğimiz. Mi yine mi çerez? İçimiz dışımız kıyıldı ya. Çerez reklamında mıydı bu? Ha. Öyleydi. Hayır, değil, değil ya. Neredesin? Çerez, Anderson... çerez reklamı. Plajda birini kurtarıyor başka bir vallahi şey Vallahi hiç reklamı. reklamın ne kadar bak da cips, bak hiç hatırlamıyorum. Cips anlamında çerez mi yoksa? Cips anlamında çerez diye biliyorum ben. Dondurma diye bir şey hatırlıyorum ben ama ne alakası dondurma buz mevsiminde niye dondurma da olamaz? Teklileri toplar vallahi. Cips ya da chips. Chips reklamında diyoruz. <gülüyor> evet, üçüncü kez gelmiş Türkiye'ye e, kendisini karşılayan gazetecileri maşallah gazetecilerimizde çok vefakar yani giderken uğurluyorlar, gelirken karşılıyorlar, aksatmıyorlar. E, bayağı da bir kalabalıkmış yani sanki görsen futbolcu gibi bir şey yani futbolcular geldiği zaman öyle bir coşku oluyor ya. Pamela Anderson'da gel. Demiş madem bu kadar güzel karşılıyorlar bir iki espri yapayım. Merhabayı patlatmış. Sen misin merhabayı? Bunun avalını yerlerde. Ondan... Ya yıllar öncesinde olsak şimdi Pamela Anderson'ı da merhaba teleboy ederken gördük Şimdi hiç kimse demiyor onu. Maalesef. Maradona'yı da. da bitiren o görüntüler oldu değil mi? Ondan büyük sonra adam. büyük düşüşe geçti Maradona Çok Yıllarca iyi Bazıları de. diyor ki yok kokain kullan ne alakası var ya o Benden bir şey hep, hep anlatıyormuş zaten O ülkesinde dilde esas bile bile televole bile, bitirdi diye Ülkesinde bile o kadar popüler değildi Şimdi pek çok program var tabi öyle olunca da Yani öyle bir yurt dışından gelen ünlüyü karşılayacak ve programı içerir. Ama öyle televole gibi bir şey olmayınca Bir eksiklik oluyor hakikaten Çok oturtamadı kafasını ah, Bizim ve... de en büyük eksiğimiz Başka ne demiş merhaba dışında Doktor Merhaba dışında konuşmama İngilizce devam etmek istiyorum demiş. <gülüyor> Biz de yorumsuz dinliyoruz kendisini. Çok teşekkürler. Pemala Anderson açıklamaları radyonuzda. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tübrısın Modern Sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyelim. 1 Mart 2012 Perşembe sabahından ve gündeme bakmaya devam edelim. Buyursunlar. Google ve Apple'ın yöneticilerinden Eric Schmidt bilim kurgu filmlerinde gördüklerimizin pek yakında gerçek olacağının müjdesini verdi. Ne Artık... kadar yakında? Hem Google'ın hem Apple'ın çalışanı mıymış bu? Vallahi işte. Çit maaş alıyordur o zaman. Maaş giriyor eminim. Tek Vallahi... başına çit maaş alan adam diye geçti hanımı bilim da, hanımı Hanım da şey çalışsa o da gene toplamda o, maaş... o zaman bir espri yok. 3 maaş alıyor o zaman. Hayır 2 maaş çit alacak. değil. İşte 2 maaş kadında 2 maaş çalışıyorsa 4 maaş 4 maaş da nedir? Çit A maaş. A A kadında mı çit maaş alıyor? Kadında çit maaş alıyor. O yüzden rahatlıkla söylüyor. Çit maaş. Kuadromaş diye geçer. Gece. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz Ege'cim. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Çok az görünen ve çok etkili bir gelir sistemidir. Ben hem... E yani evin erkeğinin hem de kadının çit bağış aldığını ilk defa duyuyorum. İlk kez. Abi. İlk kez duyuyorum yani. <gülüyor> bundan sonra düğünlerde, bundan böyle altınları robotlar takılacak. Ne oldu? Ee, ya, ne oluyor? Çit maşçılardan. Çit maaşçılardan işte müjdeyi verdiler. Ee, şimdi kişiye özel robotlara kadar artık teknolojik cihazlarda son derece bir e, gelişim kaydettik demiş. Şimit, hologramların ve sürücüs, e, sürücüsüz arabaların yakında gelecekte kullanın yakın gelecekte kullanılmaya başlanacağını düşünenler artık haklı. Başarılı iş adamı gelecekte konserlere evden çıkmadan gidilebileceğini dile getirdi. Aynı bu şey vardı ya. Konsere gitmenin amacı evden çıkmak değil mi zaten? Ay çok sıkırdık. Mecburiyetten mi gidiyoruz? Ay mecbur konsere gitmemiz lazım ne yapalım? Robotu göndermin diyeceğiz. Valla öyle. Buna göre isteyenler evde otururken bile konserlere katılabilecek bu uygulama sanal gerçeklik adı verilen teknolojinin kullanılmaya başlaması halinde gerçekleşecek. Bunun filmini yapmamışlar mıydı zaten? Ee, şeyin. Demin Burun eski eşinin adını etti. Demin Burun eski eşi mi? <gülüyor> Bruce Willis mi? Adını getir, adını sen getir. Yoksa ilk için. eşi mi? İlk eşi. <gülüyor> o mu Fahri? Yok yok, Bruce Willis. Bruce, Bruce Willis, Willis mi? Bruce Willis. Ee, Bruce Willis'in hangi filminde robot <gülüyor> sünnet düğününe gitti ya? Ya öyle vardı ya. Hadi düğün neredeyse anlayacağım yani. Konsere niye robot gönderiyorsun? Düğüne gönder. Elbise'nin bilmem ne senin düğünün. olur falan diye. Gönder robotu, taksin çeyreği gelsin. Ha hiç... Yol masrafından kurtulursun falan fıstık. Ee, Üsküdar'a giderken başlıyormuş. Robot aha benim şarkılar başladı diye çıkıyormuş öyle. Laf söz olur ya kendisi gelmedi de robotunu gönderdi diye. Ama robot davette ses ve görüntü kaydı da alabilecek. Yani söyleyecekler. E söyleyecek. Daha büyük sıkıntı o fotoğrafçı izin laf, vermez ki. Laf taşıyacak, laf taşıyacak rahat e, rahat. Düğünün resmi fotoğrafçısı yok mu? O, Onu oraya soktan, fotoğrafları tuk, sokmaz tabii. Adam haklı. Bir de nispet yaparak oynayacak robot şey diyecek. Mahsus yapıyor. <gülüyor> Mahsus yapıyor diye izler. İşte bir dirsek at sana robotu al işte sana. Düğünde huzursuzluk. Vallahi Kim robotun sahibi belli değil. Bak müjdeye bak müjdeye. Sanal gerçeklik sayesinde kişilerin istedikleri ülkeye gidebileceklerini söyleyen Şimit. Böylece örneğin. Ee, savaş zamanında herkesin yardım çığlığını duyulabileceğini dile getirdi. Bununla buraya nasıl bağladı ben de bilmiyorum. Onu tam olarak anlamış değilim. Orada bir paragraf eksik. <gülüyor> <Hiç eminim. gülüyor> ne gezmeye gidiyorsun Gezme, bir yere. Gezmeye Aa, gez, gezerken şey mi görüyorsun? Yok. Savaş çığlığını mı duyuyor? Ee, Valla Şimit bu uygulamayla dünyada diktatörlüğün de sonunun geleceğini söyledi. Orada iki duble daha galiba Arada çaktı tam onu bilmiyorum. <gülüyor> tam <kesin> şey, <gülüyor> robotu var. Robotu var. Robotu gider <gülüyor> Diktatörlük de bir tane. Ya biz Bitti öyle diyoruz ya. ama adamı çift maaşı aldığını unutmayın. Abi çok Bir de Google'dan ne için para alıyordur o? 3.000-3.500 lira o oradan alıyordur. E, en az 50 e lira da şeyden, diğerinden alıyordur. Günlük 7-8.000... Ben ayrı gittiği düşünmüştüm. <gülüyor> 7-8.000 dolar gibi bir... <gülüyor> Korkunç bir rakama tekabül eder ki... Öyle emeklerini bazen Google'da bazen Apple'da yiyorum demin. Çok özür dilerim. Oha! Vallahi bazen Ama zaten ikisine de aynı yerden yemek sipariş etmiyorlar mı? <gülüyor> <gülüyor> aynı yerden geliyor. Hayır canım, canım ikisinde yemekhanesi yemek hanesi farklı diyebiliyorum. Olur mu canım Google'ın Google şeyle konuştu aynı kaptan yiyeceğiz diye söz verdiler Apple'la. Olur Konuştum. mu? Ya Yok abi oktay... ikisinin tabii ki yani aynı yerden isteyen ama de olur da, yani, ama yani mesela yemek farklı diyebiliyorum. Pazar tabii yemekhaneler farklı. Pazartesi aynı bir şirketten geliyor. Aynı şirket ama. o tabi, o aynı. Pazartesi birinde kuru fasulye pilav varsa öbüründe atıyorum bezelye pilav ha. var. Tam gibi. gibi Bu örnekler <gülüyor> ne yapıyorlar? Ben bu adamın bir gün şey öğle yemeğini iki arkadaşı çağırdığını ve farklı farklı yerlere götürdüğünü biri Google'ın yemek aynısı biri de Apple'ın yemek aynısı. Ama yere şöyle biliyorum. demiş bu adam tabi ödenmezler var demiş yani sonuçta <gülüyor> arkadaşlarıyla falan geliyor ödenmezlere geliyor ama neyse canım. Hayat, Peki bu robotun olalım. sırtına ismimizi yazacak mıyız? Veya herhangi bir yerine. Sahibi diye mi? Ya yani şimdi mesela düğüne gönderdi sen robotu, ortada hem oynuyor, çeliydi. Al olmaz ki. Kimin robotu olduğu bilinecek mi? O? Şimdi o robotun ben bir. E Arzu nesnesi olarak kullanılmasına karşıyım. Yani sen Adam yazıyor robot. musun sırtına robotun ismini? Ver bir kimlik ver. Ama orada robot beni temsil ediyor. E olsun sırtına, sırtına yazmak ne demek ya? O da ayrı bir gün gelecek ayrı bir birey olduğunu bir o şekilde... Bunlar seri üretim ya. Yani şimdi herkes doğru kişiye söylüyor. özel yaptıramayacak. Gidip özel... düğüne beş tane robot oynuyor pistte. En büyük esprisi o ya kişiye özel olması işte. Güzel sitelerde ya bir şey yaparız böyle güzel pirinç bir levha yaptırırım ben sana. Tamam, olabilir yani. Onu böyle pirinç levhaları arkadan monteleriz. Veya robotun yüzüne kendi yüzünün fotoğrafını mı şey yapıyorsun? Hangi fotoğrafını koyacaksın? O da bir sıkıntı. Bak en son senin Utku'nun çektiği o ağzını çempürdüğü fotoğrafını <gülüyor> mı koyacaksın? Onu koyabilir mesela. <gülüyor> ya da ben evden bilgisayar başında robotu izliyorum ya. Evet. Webcam'le benim yüzümü orada yansıtırlar robotun yüzüne. Ne? Orada mesela merhabalar Bak efendim falan diye oynarken sohbet de edeceğim. Ben, ben şu anda böyle hayal ediyorum. Yorumsuz, yorumsuz <gülüyor> dinledik seni. <gülüyor> Hakikaten sözün bittiği yere çok çabuk getirdin. Söyleyecek bir şey bırakmadım. Hakikaten sözün bittiği yere gelmişiz bu arada. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tümrüt'ü Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili severler macera dolu bir perşembe sabahı. Kar yağmıyor ama yağcıyım diyerek tepemizde duruyor ve biz de yaşamaya çalışıyoruz, alışmaya çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Buyursunlar efendim. Şu havada sorulacak belki de en zor sorulardan bir tanesi. Ee, gelmiş geçmiş en güçlü ne bulunmuş olabilir? Gelmiş geçmiş en güçlü... Daha doğrusu bulunmuş değil de tespit edilmiş. Adam mı? <gülüyor> o belli ya. Manyetik oldu. alan mı? diyorsun? Ee, mıknatıs adam. mı diyorsun? Yani işte. işte manyetik alan deyince otomatik mı mıknatıs'a gider. Gelmiş geçmiş en güçlü. En güçlü organ diye düşünürsün. En güçlü organımız. Ne olabilir? Bebrek mi? Ee, bebrek değil. Ya bildiğin anlamda güçlü ya. Güçlü... Böyle çeken, iten, bastıran, sıkan. At bacağım <gülüyor> At bacağını kendi vücudunda gösterir misin? Hayır, sen vücudun. Ha, insan kaslı <gülüyor> zaman bulunur. İnsan vücudu olmayabilir. Bir organ ama insanda da var. <gülüyor> Dil miymiş işte? Dil bak ne kadar güzel. Ne kadar Dil, güzel. Maalesef. Kulak mı? Yok Herkes ya. Çene, çene. Çene. çene. En güçlü çene. <gülüyor> demir çene. En güçlü çene. Demir çeneymiş de. Henüz e, ne yapmış? Çiğnememiş. Çiğnememiş. Takılmamış En güçlü çene kimin? Hangi e, hayvanın? En güçlü çene timsak değil. Bilim adamları... Timsak'ın e, olması lazım. Timsah değilmiş ya. Pitbull tim, değil. Timsak katır kutur ezen bir e, şey. Gerçi aynı dönemde yaşamışlar mıdır? Bunlar yaşamışlardı tabii. T-rex ya T-rex. En Aman güçlü çene t, t e Herhalde güçlü ya koca hayvan. Ya şimdi ölmüş hayvanın arkasından da konuşuyoruz. O e, ne biraz yani? Le... Ayıp yani hakikaten o fosiller olduğu yerde fırfır dönüyorlar ya arkasına. Bizim de çenemiz güçlüydü. Ya, T-rex Yani galiba. ne yapsın Liverpool Üniversitesi'nde kaynak var adamlar bilim adamları ne yapsınlar yani Ak Çay, çay şey mı içsinler marka mı saysınlar çaylara verecekleri markayı mı say İşsiz akademisyen dinozoru tartar gibi bir durum Evet oldu. ve timsah diye cevap verenlere e, onlar biraz gülmüşler İlk başta, Hem gülmüşler hem de hareket çekmişler terbiyesizler hareket çekmişler ondan sonra çaylarını bazıları da oralit içiyormuş yudumladıktan sonra timsah oh, ağzım tatlandı vallahi diye timsahın çenesinin tam 10 katı gücünde demişler ispatlasınlar o zaman 10 katı hayvan da zaten timsahın 20 katı büyüklüğünde az bile bak adam ne kadar negatif yaklaşım dediğimiz şey yapıyor bilimde gerçekleştiriyor Burada bir takım ayrıntılar da var İşte kaç ton kuvvet uyguluyor Bir T-Rex adam başı Önemli olan çiğnemekti. O Çeneyle ne yaptığı Söylediği bir söz Bir laf ne Hoş güzel bir güzellik bak, adam, fire, Ne kadar güzel söylüyorsun Vallahi, Hayvanlık da bir yere bakalım. kadar İyi ki beni rektör yapmadılar ya yani Hakikaten di, şey, direktten döndün ya o rektör oluyordun hangi üniversiteye oluyordun <gülüyor> sen ya bilmiyorum da hangi üniversite yeni açacak bir, bir üniversite seni şey yapıyorlardı da şöyle laflarım olacaktı o. arkadaş ya yani hocam işte şu konuda bir araştırma. Ne yapacaksınız o konuyu ya <gülüyor> kime ne faydası var falan diyor sonra da şey böyle enteresan araştırmalar yapın böyle gazetelere çıkalım mesela erkek beyni şöyle yapıyor kadın bey bu tip şeyler yapın efendim biz iktisat bölüm Aha uydurursunuz ya. <gülüyor> elim arkada kantinleri dolaşacağım. Çocukların çayları sıcak mı? Çünkü Sen kantinlere de ortak öğrenci olursun. Öğrenci çayla çalışırdı. <gülüyor> ekmek arası patates de satacağım mı? Ekmek arası patates kızartması. <gülüyor> Vallahi bütün bütün okulu şey yapacak. E ekmek kafa yapacak. Vallahi ciddi söylüyorum ya. İyi ki olmamış. Çok fazla patates koymayın. Bir de patatesde karışsın Türk arada. En büyük katkımı rektör olmayarak yaptım. Yalnız ben Fahir, sen... Senin rektör olmanı isterdim. Yani OTTÜ'de değil de başka bir daha Allah Allah değil. niye ODTÜ'de değil ya? Yavaş ya. İlk Ay önce bir ODTÜ... yerde piş. Sen o... bu konuyu ben açtım da. Sen <gülüyor> ODTÜ mi istiyorsun? Ya hayır. Yani niye şaşırıyor. ODTÜ niye ayrı tutuyorsun? Yani... Ben size birer tane direkt şey vereceğimi sözünü veriyorum şu anda. İşte, rektör seçilirsem ODTÜ... direkt ha o da, da otobüslerine binebilir kartı vereceğim. O da ortaya çıktı. Bizim birer <gülüyor> diplomamız var ya zaten ODTÜ'den. Tamam. O yüzden herhalde istemedim <gülüyor> <gülüyor> seni. <gülüyor> yani hani olmuşken bize de bir faydan olur. Demin başka bir şey yerden olur. Fahri doktora, Muhtar falan. Doktor olur bir otobüs kolay Oktayım doktora işi kolay nedir ki ya? Vallahi çok güzel olur. İki törene bakar, koyarız şeylerimizi. Hocam benim bir arkadaşım gelecek bugün. Oktay diye. Ee, onun bir doktora işi var o konuda yardımmış onların. Rica seç... ederim. Rektörüm ben. <gülüyor> <gülüyor> Hocam diye konuştuğu için bak bu adamlar rektörlükse inandı. Oktay aldım. neden Sana istiyorsun verdim. benim rektör olmam? Yani olabileceğimi düşündü. Demek ki ben Oluyor, de o yaşıyı ben... gördü. Gördüm ya. Hakikaten gördüm o cübbenin içinde bir takım işte e, konuşmalar yaparken. Sağ <gülüyor> ol cübbeyi güzel şey taşırırım yaparken. yani. Özellikle direktör şey olduktan gördüm. sonra spora ağırlık Ve vereceğim. Içinde... Bütün omuzları var ya böyle <gülüyor> böyle böyle yapacağım. Kampüs içinde senin <gülüyor> gezişin gözümün önünde. Tabii. Fahir Ölç'ün Bey geliyor gezişi. Gezişi. <gülüyor> Valla böyle ellerini bağlayacağım. <gülüyor> Arkaya. Hep, hep tedbirli kıyafetle gezeceğim böyle. Öğrenci kıyafet kıyafetle böyle öğrenci kılavuzunda Yeri gelecek o... bir öğrenci kılavuzunda, yeri gelecek bir kantin çalışanı, yeri gelecek ee, yeri gelecek ne olarak gelecek? Ama bak bir şartım var. Bir şey yasaklama yani. Yasak etme. Yok kesinlikle yasak Mesela yok. gelirsin rektör olursun ondan sonra patatesin işte ekmeğin içine patates kızartması satışı yasaklandı falan diye bir şey yapacaksın. Kesinlikle hayır. Şimdiden söyleyeyim onu. Ekmek içinde her şey serbest. Ekmek dışına çıktığında <gülüyor> rektörlük imzası gerekiyor. He. ayrı katı. O ayrı onun çeyen halleder Ayrı Ayrıntıları konuşalım o zaman. Evet ee, şöyle o zaman neşvenizi yerine getirecek son bir haber olsun bu saat diliminde Dünyanın en ünlü fizikçilerinden Stephen Hawking gedikli çıktı. <gülüyor> <gülüyor> bir hobisi daha ortaya çıktı Stephen Hawking'in. Hobileri nelerdi işte kara deliklerdi efendime söyleyeyim uzay sülükleriydi. İşte uzay solcanları ne sülüğü ya. Hobi olarak mı ilgileniyordu o kara delikle falan? Yo onlarla işte hem ilgileniyorum hem hobi olarak ilgileniyorum falan Çalışıyorum demişti. <gülüyor> Ee, bir e, striptiz kulübünün de müdavimi olduğu ve gediklisi olduğu açıklandı. Eee Ne olabilir? Neyin bir? Evet yani. Oradan bu köy demek ki. Ona göre bir şeyler buluyor. Striptiz kulübünü de şimdi Memleketimizde yok filmlerden görüyoruz ama miyorsun, orada ya, işte, gibi düşünüyorum. Direk var dönüyor falan bunlar hep e, gezegenlerin hareketlerine benziyor. İlham alıyor demek. Bakıp ki. ilham alıyor demek. Demek. demek ki. En çok gerçi kara delikle ilgili çalışıyordu <gülüyor> da bu yaptı yani. Nerede <gülüyor> altına geliyorsa <gülüyor> bu adamın diyorduk. <gülüyor> ki buradan geliyor. Döndü dolaş kara delik diyorduk. Kara delikleri görmemiz lazım. <gülüyor> ee, günün büyük kısmını e, kadınları düşünerek geçiriyorum demiş Stephen Hawking iddiaya göre. Ondan sonra efendim demişler kara delikler falan... ...bırak şimdi onları demiş... <gülüyor> falan ...esas da. bir tane esmer olan var... ...fena çok fena... ...bükülme, bükülme. falan... ...büklüme falan hep, hep, hep bu Stephen Hawking'in değil mi... Tabii, o Tabii tabii ...bükülme bükülme. Daha ne kadar bükülebilir acaba diye kitabı vardı bunun... Ee, ...şey demiş en son... ...ya bu kara deliklerin ışık hızının gizemini çözecek araştırmaları yaptım... ...ama kadınları çözemedim ya... ...demiş... Ondan her gün gidiyorum demiş. Belki bugün çözlerim. Gerçekten yok. demiş mi bunu? Valla bilmiyorum ya. Bu biraz hep alkolü ortamların sohbetleri gibi geliyor bana da. Ee, ya çok... şimdi Stephen de Striptease Kulübü'nde yaptılarsa bu şeyi konuşmayı. Sohbeti. Orada da hakikaten şey mi konuşacak ya? Bu paralel aşkına. evren ne konuşacak yani? Orada da ona göre konuşacak tabi. Akıllı adam sonuçta. Valla helal olsun diyorsun. Bir dahaki girişinde garantilemiş olduğu yaptığı bu açıklamalarla. <gülüyor> <gülüyor> tanıtımımıza katkıdan katkınızdan dolayı teşekkür ederim. Evlendiler mi? Natalie Portman'la ee, kocası gel. E bu mı zaten ya? Doğurdu. E doğurdu. O çocuk yani o zaman mağdur mu olsun? Çok yanlış. Mağdur mu diyorsun? Baletle mi? Balletle evet. Yeryüzündeki en gelişkin erkek diye geçer. <gülüyor> öyle çünkü ilişki çıktığı zaman öyle röportajları çıkmıştı Benjamin e, sevgili Benjamin'in e, ondan sonra böyle bir şey var e, bir mutluluk haberimiz var onun dışında evlenmişler mi evlenmemişler mi evlendiler evlendiler gibi geliyor bana demiş <gülüyor> yakın bir arkadaşları yani öyle dedikodular çıkmış işte tam olarak bir e, net bir şey yok ama e, hayırlı olsun diye elimizdeydi bir evlenen çiftimiz daha vardı kimdi o ya şarkımız başladı doktay şu noktadan sonra şey yapamıyorum ilgilendim ya pek. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Şarkı biraz Yani En güzel şarkı değil elbette Kötü değil hayır hayır, hayır. Ama en güzel şarkı Bu mu hay hay Hay Modern Sabahlar devam ediyor. Saat 9.17 oldu. Sevgili dinleyiciler programımızda e, pek çok kez rastlamış olma şansınız var. Alişan Balkoca, Kıkkıpçıların e, CEO'su yeni bir girişimde bulunuyor. Evet. E, bizden de yardım istemiş. Yazılım şirketini kuruyormuş çok yakın zamanda evet. kendi şirketini. Eriş bitti bir... yazılım şirketi kaldı. Ama kıpkıpçıları biliyorsun şahlandırdı Şahlandırdı. En parlak Kıpkıpçılar en parlak dönemini Alişan Balkoca döneminde yazıldı. Bir de yazılım izledi. şirketi olmayana kız bile vermiyorlar benim anlarımın yani, yani yazılım şirketi şart bu devirde şart, en geçer akçe. Şart hatta şartoş. <gülüyor> ne güzel söyledin. Şartoş mu onu bilmiyorum ama yani Şartos, şartoşluğu şartoş. düşünülüyor. Ve bu yazılım şirketine de yaratıcı bir isim gerekiyor biliyorsunuz. E, Çünkü tüm yani, yazılımlar hazır şu anda. güzelse şirket yürüyor. Mesela Windows. Windows mesela ne kadar güzel. Oracle ne kadar <gülüyor> güzel <gülüyor> coştu gitti. Başka bir örnek daha var yazılım. Yazılım olması şart mı? Ee, bakayım. Yok değil şart değil. Gofret markası verebiliyor olur, mu diyeceğini? Olur o da olur. <gülüyor> <gülüyor> tamam onlara değişik örnekler veririz ama e, sonuçta Alişan Balkocu'nun... E, Kıp Kıpçıların CEO'su Alişan Şah şirketine e, bir isim arıyoruz ve e, tabii ki isim babası veya şey isim anası arıyoruz ve tabii ki bu fikri veren kişiyi de e, güzel bir şekilde şımartmamız lazım. Ne? Yüzde 10 ortaklık veriyoruz. Yok ortaklık vermeyeceğiz de. Neyle nasıl şımartalım? Apron havacılığın katkılarıyla helikopter turu, Ankara turu verelim o zaman. Bu havada. Zaman. <gülüyor> <gülüyor> bu havada değil canım. Karlar eriyor. <gülüyor> Karlar er er er eridik sıra. Apron havacılığın sloganı mı biliyorsun? Karlar erir erir. <gülüyor> Bilmez. Bütün Ankarayı oradayız, gez, gezdireceğiz diye bir sloganları var. E, Aban avcıktan Ankara turu vereceğiz. Ama şöyle güzel bir güzel, güzel bi, bir Ankara bi, turu vereceğiz. Güzel bir Ankara turu, güzel bir nasıl peki karar verecek? Benim kapalımda en bir şey son vardı. telefon Alişan mal kocam mı olacak karar? Şu olsun. Ya falan. önerileri sunacağız kendisine. Biz programımız dahilinde güzel şeylerden bir tane. Dosya yapıp vereceğiz. <gülüyor> Belki o bizim hiç beğenmediğimizi beğenecek. Yani sonuçta adam yazılımcı. <gülüyor> Değişik vurgular denemek istedim. Evet, çok güzel oldu. Benim aklımdaki fikri hemen listemize yazalım o zaman. Yazalım, söyle. Yazılımı yorum. Orada yazılımı, yazılım. Alt çizgi. Alt çizgi veya yan çizgi slash dediğimiz yorum, yorum. Yani Huku hmm. yorum gibi. Anladım. Yeterli. Yeterli. <gülüyor> <gülüyor> Denizlerimizle beraber oluşturacağız bu dosyayı. Yazılım şirketi. Evet, yazılım şirketi. Ben, ben sloganı buldum. buldum sadece de yani şey bulamadım. Yani, ben de adresi bu. <gülüyor> <gülüyor> Her şey yazılımsı. Şirket adresi bakar. belli. Yani evet. benim şeyim yazılımsızsanız yazılım. Yalnız hayır o yani şeyde e, nasıl olacak yazılım seniz Yazılımsız. Olacak. yazılım Sizsanız olacak. Hay hay yazılımsızsanız <gülüyor> yazılım siz... <gülüyor> hayır mail adresi. Açıklaması. Mail adresi. Slogan'a mail ee, adresi. E, mail yani. adresi şart. Yazılımsız sanız Değil, yani yazılım şirketinin de şöyle bir e, güzel tarafı var. Yazılım şirketin olduğu zaman hemen Bill Gates'le aynı konuma yükseliyorsun. Evet. Meslektaş oluyorsun. Meslektaş ya, oluyorsun. Evet, değerli meslektaşım diye hitap eder. Bize ne diyor? İt köpek diye bize muhatap Bizim bile yani olmaz Biz mesela yani. şimdi e, bize şey der. Hangi falan der. Bize bir kafe işletmecisi adımız yani. Nedir? Feridun İşletmeci tamam. Aynı şeydir. İşletmeci parçasıyız. İşletmeci Çünkü hepimiz doğru. bir işletmeci olarak düşünecek olursak hepimiz birer işletmeci parçasıyız. Ay, ay. En güzel yazılım henüz, henüz yazılmamış olandır. Yazılmamış olandır benim tamam onlar de, sloganlar sloganım, belli yani. Sloganım bu. Sevgili dinleyiciler yazılım şirketi için havalı isimlerinizi bekliyoruz. Telefonumuz 210-30-30 Twitter'da da sorumuzu sorduk. At Modern sabahlara yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Burak ben. Burak Bey hoş geldiniz. Var mı şirketiniz sizin? Şirketim yapamam yazdığım şirketimde çalışıyorum ben de. Aa güzelmiş. Onun, var ismini, onun ismini verip gizli reklam yapmayacaksınız değil mi <gülüyor> yayında? <gülüyor> Hayır. Nedir o zaman aklınızdaki isim? Ee, şey bilmiyorum. Hadi beyim kullandığı program nedir? Neyle ilgilidir? Valla direkt alakası olmasın. Ne şey gerekiyor be? Ne? Ne? Ne? Twitter kullanıyor benim bildiğim. Ah. Direkt <gülüyor> alakası da olursa da çok alakasız bir şey olmaz mı? Bilmiyorum ki. Siz ne var aklınızda? İşte ben ne, ne kullanıyorlar neyle ilgili bir yazılım şirketi onu bilmediğim Bilgisay mi? Photoshop kullanıyorlar. Bilgisayarla. <gülüyor> <Mercedes 'in> <gülüyor> <gülüyor> Bilgisayarla yapıyorlar. Ve akrobat <gülüyor> reader tipi bir şey. <gülüyor> ha, Ve de ilgili bilgisayar. Ilgili, bununla ilgili kendi yazılımlarının bir adı vardır muhtemelen. İlk, i̇lk yazılımlarının adını mı koysunlar? Olabilir. İlk yazılım. İlk yazılım. İlk yazılım çok yani soft olabilir ama hani şu an kullandıkları ya da işte yazdıkları programın adına ne verdilerse bilmem ne, bilmem ne şu gibilerinden olabilir. Hmm. Şimdi şirkete geçince bırakacağım Ali Bey'in ne yapacaklar? Sen bir ya şirkete gidin ne? bir bakın. Ondan Bakarak olun. olur. da yazarım ama program adını kullanması çok mantıklı gibi. Mesela çünkü bir de şirketin adı da onlar. Mesela bir iki şey. program söyler misiniz Burak Bey? Yani şey mi Windows? E... Windows değil, değil ya Windows işletim sistemi. Siz ne mesela? Ama onlar Microsoft... mesela ne yapmadılar işte? Microsoft diye bir program Microsoft Microsoft yoktu. Ha. Hayır, Microsoft dediğiniz zaten hani bilgisinin kendi yazılımının ismi. Evet. Ha öyle yazılım var ha, mı? Ha ne oldu? Ya? Ha, o zaman o yoldan gitsin diyorsunuz Alişan Bey'de. Bence de yani Oracle de çünkü ona benzer bir şey, Java da öyle bir ha, şey. Oracle Java tamam. Peki. Onlar da ona ilgili bir şekilde. En ama mantıklısı. Lokomotif, <gülüyor> şirketin lokomotif yazılımı şirketin ismi olsun diyorsunuz. Kesinlikle merkez şube oluşturulması çok daha kolay oluyor. Çok Böyle önemli. Mesela, mesela, Oracle diye <gülüyor> mesela Oracle, Oracle Tunus mesela <gülüyor> şubesini <gülüyor> oluşturulacak. Peki Burak Bey çok teşekkür ederiz sağ olun. <gülüyor> <Çok teşekkür ederim. gülüyor> Güzel sorular attı ortaya. Ne oldu Twitter'dan gelen mi var? Ezgi Erbaş şöyle yazmış. Ee, ya Ege'nin dediğini ben de diyecektim ama benimki yazılı yorum olacaktı. Yazılı yorum soft diye ben de düzeltiyorum Ezgi Hanım'la beraber ortak bir şey. Peki yazılı yorum arasına çizgi koymuş mu Ezgi Hanım? Nasıl Yoksa bir çizgi koymuş? beraber koyalım? mi yani? Alt orta çizgi. çizgi. Orta, orta çizgi. çizgi. <gülüyor> orta çizgiyle olmaz. Tutma şansı sıfır. Alt çizgi olsa belki. Bu arada benim bir arkadaşımın yazılım şirketi var. Geçtiğimiz günlerde bir müşterisi gelip bir yazılım sipariş etmiş. Nasıl bir şey Vay istiyorsun? Hayır be anaya bak. Hayır şöyle hayır. Ne? Nasıl bir şey istiyorsunuz? Facebook tipi. <gülüyor> tipi derken Facebook <gülüyor> daha gelişmiş. Daha gelişmişin istemesi çok güzel. <gülüyor> daha da gelişmiş olsun. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özgür Bey. Özgür Bey buyurun dinliyoruz sizi. Ben Alişan Bey takip ediyorum. Alişan mı dedim? deme? Alişan mı ne deme? Alişan. Ali Doğruları oğlan. Alişan der. Doğru söyledim. Alişan. Doğru söyledin. Ağalık evet. hocalının kişisel web sitesine falan girmiştim ama ne yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok. Ama kodu içiyor. Ilgili... Paso içiyor. Hakikaten <gülüyor> sabahlara kadar içiyor. Kodla ilgili şeyler yazıyordu. Ben de son dönemlerde kod kelimesiyle kelime oyunu yapan böyle çok yazılım şirketleri gördüm. Ee, Alişan Bey de öyle bir şey yapmalı. Alişan Bal Kodaman gibi bu. mi mesela? Kodaman var zaten. Kodmont gibi mi? Ee, o da olabilir. Kodman. Alişan... Kodum mu diye bir şey olabilir kodum, mi? Kodum mu? Kodum şey mu? Ama Alişan Bey bir şahıs şirketi olacaksın. Alişan Balkodlu gibi de olabilir. Balkodlu evet ha. güzel. Balkod, Balkod, Balkod. Balkod, tamam. Evet, oradan Peki. sloganlar da artık. Ya biz bu yazılım konusunda da biraz yabancı isim. Kodla yazılım aynı şey mi? Değil değil mi? Yazılımın bir parça... Daha doğrusu angaryası kod yazmak. Ben de yabancıyım ama yazılan kodları... Hepimiz yabancıyız. Yazılım diye biliyorum. Ne, ne biliyorsunuz yazılan kodları? Yazılan kodlar bitince bütünü onun bir yazılım oluyor. Yazılım oluyor. Yani yazılım aslında fikir neyin nasıl olacağını evet. buluyorsun. Filanlar ağaçlar ormana dönüyor ya. Kodlar da bir araya gelerek ne oluşturuyor yazılıma. O zaman Özgür Bey bal kod mu diyoruz sizin teklifiniz Al. olur. Alişan Balkodlu. Alişan <gülüyor> Bal isim soyad diyorsunuz yani. İsim soyad şahıs şirketi. Şahıs şirketi. Ya adam kurmuş limited şirket kuruyor. Niye siz onu hemen bir şahıs şirketine indirgediniz? Limited, <gülüyor> limited zararlı daha sonra. Limited kapatırken. Kapatması zor oluyor. Alişan <gülüyor> Balkodlu yani. tamam. Peki Bilmiyorum. çok teşekkürler. Ben Emrah Bey'den gelmiş yorum. Moonface bilişimciliği Ay Yüzlüm. Ne kadar güzel. <gülüyor> Ama o zaman ee, ay yüzüm için güzel. my moon face olması lazım. Orada da, o my da, moon da maymun olur olmaz. Çok çirkin bir şey olmaz, olur. Olmaz, olmaz hakikaten my moon face olur mu Olur ya? mu ya my <gülüyor> moon? My... Ama Facebook'tan daha gelişmiş olsa. <gülüyor> Garanti. Garanti. <gülüyor> Facebook'ta olmayan özellikleri yükleyeceksin ya eksikleri var Facebook'un yok mu? Var Bu, tabii. Tabi, Facebook'tan daha iyi. Türkiye'de dislike bir... özelliği yok mesela. Oraya bir dislike özelliği koydun mu? Facebook'tan daha gelişmiş programı sipariş eden adamın amacı neymiş? Buzuk Erbakan çok <gülüyor> çok <gülüyor> çok oldu artık. Daha gelişmişini yaparsan ben kazanırım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? E ben Fatma. Fatma Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ben Ankara'nın yabancısıyım. Yeni geldim. Hoş geldiniz şehrimize. E... Tam da karlı günlere geldiniz Fatma Hanım. Evet evet ama yerleşmeye geldim. Seçik kalmaya geldim. Nereden Olum geldiniz yanına. Fatma Hanım? Ben Nevşehir. Nevşehir'den geldiniz. Ne Nevşehir kalmış. böyle soğuk oluyor mu? Tabii ki tabii ki. Ama Alişan Bey öncelikle hayırlı olsun derim. Teşekkür. Bunu demedik hakikaten Fatih. Hayırlı olsun. Evet. evet. Herkese bunu demediniz. E, derim ki ben onun e, kur kuracağı iş yerinin ismini Akgüvercinler koysun. <gülüyor> Akgüvercinler <At> mi? Barış <gülüyor> getirir. Ba barış getirir hakikaten de güzel evet, şey. Evet, evet. Gerçekten gezmek isterim ben. Vallahi bir karlar erirsin, gezersiniz <gülüyor> şeyle. <gülüyor> ee, şimdi karlar yeni sen, geldim diyor ya, gezmek istiyor hani. Helikopter ayırt vermedi yani. ama havadan helikopter. görmek isterim diyor yani. Belki Afkamdam. Ya, evet. Çok teşekkür ediyoruz, aküvercünlere ekledik listemize. Evet. İyi günler diliyorum size. Teşekkür e, Çok Çok teşekkürler. Çok Teşekkür sağ olun Gitmeyin. efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi günler. İyi günler Yalnız ak güvercinlerde şey var. Zamanla mesela bir kısım ak güvercin derdi, bir kısım AK güvercin, derdi, kısım AK güvercin <gülüyor> der mi ve bir bu yönde bir, sıkıntı, bir şey, olur sıkıntı olur mu? Ondan sonra böyle bir sıkıntı var yani ee, ben e, gideyim mi sen e, bir bakayım e, gideyim mi mi açık daha dur be Oktay açık daha, dur. daha, daha dur daha dur koyalım alalım ne var twitter twitterdan gelen success soft diye bir şey var avokado varmış Koddan yola Koddan çıkan. Koddan yola çıkan. kendi fikri bu arada. Şey olarak. <gülüyor> ya, eksittik suratımda ama <gülüyor> Eksitmeyelim yüzümüze. Evet. Coşkun Hilmi İpek. Bu kızın gideri var yazılım ve müteahhitlik şirketi. Mühendislik limited demiş. Balyas Şir. Balyaş. Balkoca yazılım şirketinin He. baş ecelerinden oluşan bir isim. Onun dışında ne var? Thunderbird. Türk şirketinin adı Thunder Kuş. Nasıl? Çok hoş. Hmm, ha, güzel çok güzel bence bu. <gülüyor> Başıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım. Çünkü sevdiği de bir yemek. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Mustafa Serkan. Mustafa Bey hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Sanki dünya yıkıldı da altında kalmış gibisiniz Mustafa Bey. Üstümden halk geçiyor da o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama verilebilecek en güzel cevabı verdiniz. <gülüyor> Neredesiniz şu anda? Arkada. Ben Heryaman'ın 3. etapta park bekçisiyim. Park bekçisiniz. Aa kolay gelsin. Sağ ol sağ ol. Gelen giden park var yanımın... mı parka şu anda? Gelen giden yok. Çocuklar okulda. Öyle tatilinde gelirler. Sonra bir de akşam. Çocuk... Sonra herkes evine. Peki Mustafa Bey park bekçisi olarak bu karlı günlerde orada kayarsınız düşersiniz uyarılarını yapmak size mi düşüyor? Yani aslında daha çok geri düşüyor tabii. Ama şimdi akıl vermiş gibi olmayayım fikirlilere. Şimdi gelip kayıp düşüp de tazminat davası açarlar yakarlar beni. <gülüyor> Doğru hakikaten. Buyurun efendim hemen alalım e, yorumunuzu. Ben aslında e, Fatma Hanım'a bir mesaj olarak yorumumu veriyorum. Buyurun. Çiçekler yapraklarıyla çıplak olsun iş işinin adı. Peki efendim çok teşekkür Peki. ediyoruz. Sağolun yapraklarıyla teşekkür, teşekkür yaprakları Sağ ediyoruz. Ve e, kişisel mesajlaşma. <gülüyor> Dillendik ya ama <gülüyor> şeker yapraklarıyla e, tamam. Hı hı. Bu, bu biraz uzun oldu. Biraz uzun, uzun. onu kısaltmak lazım. <gülüyor> yine de yazalım bence. Bir yazalım sonuçta Ali Beyin kararı. Tabii ki o belki şekilde, beğenir. Belki beğenirse neden olmasın diyoruz. Beğenir. Yani şimdi biraz e, düşününce yazılım şirketine isim koymak kafalı şeylerden bir tanesi. Tabii. Ya yani şimdi burada bir dönerci şey, isim koymak tabi o da eğlenceli ama yazılım şekilde döner... yarın öbür gün milyon dolarlarla borsada şey olduğu zaman 15 ismini biz koymuştuk 5 kuruş alamadık demek çok güzel bir şey bence o zaman hak hita etmeleri lazım nasıl böyle o şeyin Ha facebook e, filminde sizi de izleyeceğiz duvarları boyayan çocuk Google'ın duvarlarını mı boyadı facebook'un duvarlarını mı boyadı facebook'un Duvar facebook bütün duvarlarını o boyadı o çocuk günaydın efendim Good morning. Eee şöyle bir daha Özge buyurun Özge Hanım. Özge Hanım. Evet. Öz Hah. Buyurun dinliyoruz sizi. Bir dakika evet. Özge Hanım. Hah. Şimdi dinliyoruz. Bir tane tam mı dinliyorsunuz bizi tamam. Özge Hanım? Yok. Radyoyu. Yok. Radyo. Yok. <gülüyor> ben telefon aldım. <mu? gülüyor> Radyonun sesi kısık geldi. Yani. Tamam. <gülüyor> tamam. tamam. Süper. Her şey yolunda o süpersiniz. zaman. Ne güzel Siz. Özge Hanım. Buyurun Özge Hanım. Hemen isim evet. önerilerinizi dinliyoruz. Ben şöyle, normalde çok yaratıcı olduğum konularda hiç arama şansım olmuyordu. En yaratıcı olmadığım, e, bilmediğim konuda aradım sizi. <gülüyor> böyle denk geldi. Olsun, olsun. Adana hiç belli olmaz. Belli Belki olmaz. çok yaratıcı olduğunuz bir konudur. Bir söyleyin bakalım. Tabii ben yine Balkoca soyadından çıktım. Evet. Ee, e, böyle petek araştırdım falan. Ee, onun ingilizcesini bilmiyordum. Hani Honeycomb. Evet. Hı -hı. Ee, böyle... Tarişimdan hani honeycomb olabilir diye böyle birleşik isim şeklinde N diye veya Jenny olsun daha <gülüyor> sempatik yazılım. <gülüyor> o da olabilir. Honeycomb kom hani, komp, hani komp yazılım ne honeycomb hani kom? Gerçi okunuşu biraz tuhaf geldi sonra hani kula biraz honeycomb hani kom. Peki hani ho, böyle ho, ho ho sonra ne diye mu? mi yazılacak yoksa hani diye mi yazılacak? Hani nerede hani? <gülüyor> nerede? <gülüyor> Bak, hani. Sen ne kadar reklam çok reklam şarkısı güzel. da şu adama. <gülüyor> Peki çok çok teşekkürler efendim. <gülüyor> tamam o zaman honeycomb hani Evet. Çok teşekkür ediyoruz Özgür Hanım. Ben teşekkür ederim. Çok da yaratıcıymışsınız. Hiç de, öyle bence şey de, Bence evet. de. Reklama gireceğiz. Kimin olursa... aklına gelirdi ki İngilizcesini aramak? Hiç. Hiç. Mustafa hani Kaya. Heh. Al yaz malım. Gibi Al yazılım malım mı anlayamıyorum. Hay yüzlümden <gülüyor> gelmiş. Kamera var mı yazılım demiş Dinçer Bey. Ondan sonra pis bir his e, rumuzlu Kerem Kuleli. Evet. Soft code olur mu? Soft code. Kodun bittiği yer demiş Erdem Yıldırım er. <gülüyor> Modern sabahlara yeni slogan. LSD kafasında program ak güvercinler yapraksız çiçekler demiş. <gülüyor> ee, evet ben onu. Ali Bey, <gülüyor> o Ali Bey anladıysa bize bir telefonla arasında yayın arasında <gülüyor> bize bir anlatsın ne olduğunu. Gelecek.com basiretli soft task success soft. <gülüyor> Siz isteyin biz yaratalım güzel bir slogan olur. Olucan Bey'in söyledi. Biraz böyle ben şeyi hissediyorum da yani ne? bu sonuçta bu ciddi bir iş ya. Ticaret yani, yani, yani ya yani evet kanununa göre tabi yani. Yani sonuç olarak sevgi dinçler lütfen yani Alişan adam, bir sorununu çözmeye çalışıyoruz burada. Ticaret kanununa göre İngilizce isim yasak demiş Alişan Bey bu arada böyle i̇şte, sıkıntıımız var. Ama zaten hani komp olarak yazılacak. Hani komp. Yani İngilizce'ye de gelecek yurt dışına çıktığında adam onu güzelce ifade edebilecek. Seni bana yazmışlar demiş Halil Deli Baş. Çok güzel bir yazılım şirketi. Şey, evet. Çünkü kişiye özel yazılım hissini de veriyor, veriyor yani. Evet. Ondan sonra yazalım demiş e, Berkay Bey. Tırlama rumuzlu dinleyicimiz e, Since 1404 Not Fun diye bir isim önermiş Oo. ama İngilizce'ye tabii giriyor. Ticaret kanununun yüzünden hapislerti çürürürüz. <gülüyor> <gülüyor> Şirket kurulur kurulmaz <gülüyor> hapislere. sabahlar modern sabahlar. Radyo 2020 modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Dostumuz Alişan Balkoç'un kuracağı ve yarın öbür gün borsaya açıldığında trilyoner olacağı yazılım şirketine isimler koymaya çalışıyoruz. Gelen öneriler biz e, şarkı arasında ne evet. tara şöyle evet. bir baktık. Evet. Yusuf Emre Meral dedi koddu. Kod. Ha, Esprisi. kod Şöyle de e, <gülüyor> yorumlarına devam etmiş Emre Bey. Şahsi şovuna çevirmiş düetini. Ee, sabah sabah kafam çok iyi çalışıyor. Uykuyu alınca hayatım başka demiş. Yalçın Küçüker Dönmez, Alişan Kodlıcan yazılım şirketi. Ondan sonra Mustafa Kaya. Hazır iflas ediyorken Kodak. Ama Kodak güvercin. Gözcü Fatma Hanımın <gülüyor> önerisine eder. yer yeri yar ya orada çok güzel evet, ortak olabiliyor olabilir. olabilir. Onur Aoğlu siteler yazılım gıda inşaat turizm ithalat ihracat ve bulut Bilişim hizmetleri limitet şirketi demiş. Güzel bizim şirketiniz <gülüyor> bu arada. <gülüyor> Başka? Daelan Bey yazgım.com Sürekli aklıma isimler geliyor. Tutamıyorum kendimi. Crazysoft Soft. <gülüyor> Kim o? Taylan Bey. Taylan Bey. Ve yıkılıyor.com. Tırım tırım attırım yazım yazım yazdırırım. Yazılım şirketi olmaz mı demiş Orkun Bey. Ee, Bay yazılım. Balkoca Alişan yazıyor. Run açılımı. Bay yazılım. Ondan sonra hem Mr. Yazılım gibi de oluyor. Hem de Pirate Bey'e kribüt demiş. Evet çok güzelmiş bu ha bu arada Sky Coders'da Luke Skywalker'ın evet. Sky'ıymış onu anladım. Ee, Yusuf Emre demiş Sky Coders Luke Skywalker'dan İngilizce düşünün veya Türkçe emin olamadım demiş. Şahsi şola devam. Yazalım yazalım biz ne yazalım demiş. Kim? <gülüyor> Obez insan rumuzu dinleyicimiz. <gülüyor> Diğer kullanıcı ismini de <gülüyor> obezin dünyası. <gülüyor> telefonlarımız <gülüyor> var. Günaydın efendim. Kimle, Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben İrem. Merhaba. İrem Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Geleceğin büyük şirketlerinden birinde hak iddia etme fırsatı. Buyurun efendim. Ee, ya şimdi bir iki tane geldi aklıma. Süpersiniz. Hemen söyleyeyim. Efendim? Süpersiniz. Söyledim. Hemen söyleyeyim. Buyurun. Kodumu yazarım. Hı hı. De, bir saniye, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bunun üzerine düşünelim. Yani kodum mu? Kodum, kodum mu? Yani kodum mu yazarım? Mu? Kodum mu? Kodu mu istiyorsunuz? Yazarım. Ha, yani Anlamında evet, mı yoksa? Kodum mu? Ha biri kod mu diye ya? Yazarım yani. O, o zaman kod mu yazarım mı yoksa kodum mu yazarım? Ya da kodum şöyle, mu? yazarım. Yani. Kodum, kodum benim. O bir hani. güzel olmaz mı? Kodum benim. Benim şu anda aklıma gelen. Kodum benim. Tamam dur İrem Hanım'ın tavsiyelerini <gülüyor> alalım. sefa oyna. Kodum mu yazarım? Tamam güzel bu. Peki evet. başka? Ya bir de şey var hani eski bir söz vardır yaza yaza yaz geldi kağıt kalem az geldi diye. <gülüyor> evet. Yaza yaza yazılım oldu. Kod mod az geldi. Hmm. İnanamadım yani şey... bunlar şahane bu fikirler değil, ama keşke şey yani, bunu... <gülüyor> bunlar güzel fikirler ama bunların hepsi slogan. Slogan tamam, evet. Tamam ben o zaman normal bu saçmalıkları bir yana bırakıyorum. Estağfurullah. İde Estağfurullah. İdeal yazılım diyorum. İdeal yazılım. Tamam, yazılım. İdeal yazılım. İdeal yazılım. Evet. Bence de hakikaten bir kere isimde böyle bir köklülük hissi var. Bir dönemin kelimesi ya ideal. Bir dönem çok yeni evet, bir kelimeydi. Öyle. Evet. İdeal yazıldım. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Behzatçı gibi Alişan Bey olsun diyor. Alp Oğur. Hmm. Taylan Bey dediğimiz Taylan Güler de Taylan Hanım'mış. Ee, Aa, Onu diye. biraz düzelt. Hemen git ağzını yıka. Düzeltiyoruz. İnsan işte böyle bir Taylan diye bir tanıdığı olunca hepsinin Taylan diye erkek olacağını erkek zannediyor. Mı? Kızılda dünya işte. Ee, Hakikaten hayal göcümüz bu kadar. Bu Taylan kadar. yazılımı olsun o zaman. Hem Taylan Hanım'ın kırılmış Gönlünü. kalbini <gülüyor> belki onarız. Hem <gülüyor> güzel oturaklı bir isim şirket hoş, içinde. Hoş, hoş insanda bir de unisex bir isim Taylan. Yani bir taraftan bakınca yani öyle miydi böyle miydi demeye hiç gerek yok. Bana gelir. Bir de şu var ben e, nasıl olur bilmiyorum ama hmm. bir şirketin isminde ben çoğul iki gördüğüm zaman güven veriyor bana mesela mesela Ercanlar var deyince hı hı. hep şey diye düşünüyorum daha önce söylemiş miydim size Yok. iki tane Ercan var mesela kardeş bunlar hı. ondan sonra biri sallasa öbürü işe bakar gibi bir şey hı hı. mesela Şen Demirciler Şen Demirciler <gülüyor> mesela veya bir tane market var ya <gülüyor> <gülüyor> mesela o <gülüyor> EG'nin favorisidir çok ha? güvenmiyor bana <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gel, o var yayında marka veremediğimiz için o ne ya bir dakika, fayn dediğini anlamam lazım. Ne diyorsun? Benim far? araba ne gibi araba? Ha, <gülüyor> <da or> <gülüyor> Ama onda şey yok ki. Ya var, yok olmaz. var. Hayır canım. Ya, olmaz mı? Tekil olmaz o, mı? Tekil olur mu? Oktay, kurban olurum ya. Şu anda market isimleri üzerinde ağır bir tartışma devam ediyor. Bu arada ya. ben bir şey e, geldi aklıma. Şöyle parantez içinde iki harf parantez içinde <gülüyor> e, hangi iki harf olduğunu şimdi söyleyeyim. Il, I ve L. Hmm. Onlar parantezinde. Alın yazılım. Yani. Ee, alın yazım gibi. Hani ben bu şirketi kurdum. Hmm. Yani bu da bir, bu da bir... nasıl? Bunu değerlendirmeye alacağız tabi. Bizim elimizde olan bir şey yok. Ali Şan Bey değerlendirecek. Tabii ki. Onu da notlarımızın arasına alırım. Alın. Nedim Bey yazıcı demiş. Emisajcı mı? E, Mine Hanım galiba. E, şanlı yazılım olsun şanlı yürüsün demiş. Kardeşler yazılım demiş. Taylan Hanım. Bence bak işte o güzel. Kardeşler yazın. Gerçek kardeşi var mı şirkete ortak mı bilmiyoruz ama ben, ben de güven uyandırır yani. Bunlar iki kardeş. Birisi yazılımı şey yapıyor yaratıyor. Diğeri kodulu yapıyor falan filan. Eğer çok şey bulursa bir bacanağı işte. olsaydı çok güzel yazılım firması da hazır olacaktı. Şen bacanaklar. Çok güzel yazılım firması. Bence Kodmont güzel bir şey. Güzel bir şeydi. Bir şirketi olarak. Kodmont. Ya. Güzel. Kodmont. Güzel. Çok güzeldi şirket ismi olarak bilmiyorum yani alın yazılım sanki <gülüyor> bana daha iyi geldi <gülüyor> bilemiyorum yani öyle bir telefonumuz yok mu ya maalesef, Olan, maalesef Aa, şu, anda, şu anda telefonlar yanıyor ee, yalan telefonlardan yalan <gülüyor> yandı telefonlardan özür diliyorum <gülüyor> Aa, şöyle bir bakalım o zaman. Evet ee, şöyle bir özet geçelim. Dinleyicilerimizin söylediği telefonla bağlanan. Alişan Balkotlu dedi. Hı hı. Ee, Özgür Bey mesela. Balkot diye de bir şey yazmışız buraya. Ak diye bir poz mu? İngilizce var. <gülüyor> ee, diğerleri slogan çiçeklerle falan. Yapraklı ya, olan vardı neydi? O mi? slogan diye düşünüyoruz onu. Honeycomb dedi Özge Hanım. Ama e, İngilizce isimler bize Ama Türkçe yani. yazılıyor yani bunu her seferinde şey demeyin. Ha demeyi doğru ya. doğru. Honeycomb honey diye yazılıyor yani. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Cansu. Cansu Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Ne kadar neşerlisiniz bu sefer. Valla süper geliyor sesiniz. Evet süper geliyor. Bugün tatil günüm. Ay süper. Antep'ten süpermiş. arıyorum yine Antep'ten. Aa, ben... Aa o da okullar adam. tatil. Efendim? Okullar mı tatil yoksa otomatikman boş ders olduğu için mi? Evet evet boş günüm bugün. Boş bugün günümüz. ilk defa haftalardan sonra sizi dinleyebiliyorum. Çok güzel. İnternetten dinliyorum. Süpermiş. Peki Cansu Hanım nasıl alıştınız bu Gaziantep'e? Ya, yani güzel. güzel yani alışamamış daha tam alışamamış <gülüyor> bir kilo alma var mı Can Hanım Yok, verdim galiba gibi ama bilmiyorum ay Esir kıyamayız biz size kıyamayız. <gülüyor> niye öyle oldu verdiğiniz kilo yani bilmiyorum eve geliyorum yorgun oluyorum çok fazla yemekle uğraşmıyorum devrilip yatabiliyorum bazen Galiba. Peki, ya bütün yüzden... neşesini, enerjisini aldık. <gülüyor> Valla <ya>. aldık. <gülüyor> Sö, <ama>. Somurduk <gülüyor> enerjisini. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel konuşuyordu Cansu Hanım. <gülüyor> Buyurun Can Hanım. Var mı aklınızda fikir? Ee, ya çok e, şey böyle attım bir şey ama alyan olabilir mi? Alyan. Alyan evet. Alyan. Alien, Alien evet. gibi mi? Alyan yoksa böyle Hayır, Hayır, gibi Alien gibi mi? Alyan anahtarı ha. Evet evet böyle bir şey olur hani e, nasıl desem insanlarda teknik bir şey çağrıştırıyor gibi. Bir de gitarlarda sanırım kullanılıyor. Kullanılıyor doğru sap ayrında. Bir... güzel bir çağrışım olur dedi. Alyan yazılır. Alyan mı onun doğrusu? Benim isminden de böyle bir al La, ne gelebilir falan diye düşündüm de evet. sualede uydurdum şu anda güzel güzel, <gülüyor> Böyle, ben... güzel yavaş yavaş bunlar tamam. hadi isim yavaş bulunmuyor yavaş. zaten hadi hadi isim peki alyan mı alyen mi hangisini yazalım Resmi dosyam. Yan. Yan. Aile. Yan, Yan evet. orada. Evet. Neyle Alyan bir şey? Alın, alyen olunca çünkü sanırım yani bilmiyorum aynı şey mi? Valla lövye ile levye <gülüyor> arasındaki fark gibi bir şey bu. Yani sizin niyetinize bağlı. Alyen mi? Alyen mi? Yani. Sence doğru, doğru. O yüzden alyen diye yazıyoruz. Siz madem <gülüyor> tamam. öyle istiyorsunuz. Alyen tamam. yazılır alyen okunur. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. <gülüyor> Siz, ben de teşekkür ederim. Sağ güle. güle hoşçakalın. hoşçakalın. Yazı kızcağız kalkmış sabahın köründe. Vallahi Valla. Ay ne olacak? Biz hiç de yemek de yemiyor. Kilo vermek nasıl zayıflamış? Yani kebap Gaziantep'e gönderdik. Zayıflayalım. Kilo alsın diye gönderdik. Alacağı yerde bir verdi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle iyi, iyi görüşürüz? Ben Bahadır. Bahadır Bey buyurun hemen alalım fikirleri. Ee, i̇ki fikrim var. Birisi Cold Chance of. Bir daha, şan, bir tane bir saniye, anladım. Anlamadık ki biliyorsun. Bahadır Bey bir dakika Cold, Chunk Funk mu? <gülüyor> code Chant Soft. Code Soft. Evet, soft. Ali yine Ali evet. yine Code Chunk, sabit Soft'ta değil mi Soft? S H A N diye yazdı. Şan Şihan diye yazıyor. Şihan diye yazılıyor diye Şan, yazılıyor. şan evet. Code evet. Ali Soft. Kodali şansı. Aa, bu, Kodali. Kodali. Kodali çok güzel Oğlum Ne benziyor. güzelmiş. Yemin Kodali. ediyorum ben Kodali. çok... Kodali. Kodali diye okunması lazım o. Kodali değil de Kodali. Evet ya Cinali gibi. Hatta <gülüyor> logosunu da düşündüm. Böyle hani Matrix'te evet. bir dolu resim Kodali. harflerden oluşuyordu ya. Ben daha çok kulakta kalmasından... Evet. Yola Kodali kalıyor Kodali yalnız. Kodali şans soft diye düşündüm. Kodali şans soft. Kodali! <gülüyor> Kodali! İkincisi bu muydu? Kodali! Kodali. Şansol, geri Kodali Şansol. Kodali. Valla Kodali'yi biz çok beğendik. Valla herhalde. Evet, Sadece Kodali olsun. <gülüyor> bir katkım olabildiyse mi mutlu? Çok teşekkürler ama. efendim. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Güle güle. Hattuşa yazılım demiş Cebeli Tarık. Ee, çok eski gibi durur. Yersen diyor. Ve Anadolu hafriyat ve yazılımcılık demiş Emrah Erduran. Geceleri yazarız diye de sloganı var. <gülüyor> Arzu ederseniz. Ee, Vay. Bence Vay o da yızlı. güzel. <gülüyor> Bay yazılım ama tek ye ile Bay yazılım gibi. Bizde <gülüyor> <gülüyor> hepsi bir tek renk harfler bir tek ortadaki ye iki harf kırmızı. İşte iki renk. Hayır. Iki Logosunda renk, da bir... bir tane trende giden kız var bir adam çiçek uzatıyor <gülüyor> çiçek, çiçek kırmızı. Şirketin <gülüyor> <gülüyor> içinde belli Bay yazılım. <gülüyor> Saçma mı? <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Doktor Tahçettin ben. Ooo Doktor Tahçettin Bey. Hoş geldiniz. <gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ben yazılık firmasıyla ilgili yaratıcı bir fikrim yok yalnız. Küçük bir düzeltme için rahatlık. Buyurun, Buyurun efendim. Estağfurullah efendim bizi. Çünkü... O e, ortası altıgen, genç çökük vidaların e, vitrone vidasında da elandır. Alan mı? L-L-I-N, -E evet. Türkçesi? Temiz sanayisindeki e, işte pronansiyon atakta yan ya da alien olmuştur ama Ellandır onun ha, doğrusu. Doğrusu Ellandır. Alan. Evet. Nereden geliyor? Onun tarihçesi nereden geliyor? Onu da bilirsiniz tacitinde. Bu şey, e, tarihçesini tam bilmiyorum ama 1950'li yıllarda evet. Tork arahtarı ile vidayı sıkma zorunluluğu ortaya çıktığı zaman e, kırılmasın vidanın kafası diye dayanmayı bütün yıldızdan da düzden de daha büyüksün. O yüzden e, vidanın kafası kırılmadan istenen sertlikle sıkmayı sağlayan bir icattir. Hacettin Bey'in bilmediği konuda yaptığı açıklamaları <gülüyor> dinlediniz. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Hayklarımı kabul edin efendim. Esra mukabele efendim. Evet şimdi. Keşke levyeyi de sorsaydık ya yani. Oğlum vallahi hepsi Lövlemi, birikleri soralım ya. Onu... Bir daha nereden bulacağız? Tupleks mi? Tupleks mi? Ne Şar olmalı <gülüyor> da sorsaydık. Şarj Şar Şar mı? Aks mı? Akis mi? O ne? O, onu da yarın yapalım mı ya? Yanlış bildiklerimiz diye. Nasıl fikir? <gülüyor> <gülüyor> Şu anda fikir. Ne şey. yapınken <gülüyor> abi diyeyim. Çok güzel. Evet. Evet, son telefonumuz olsun. Son mu? En son, evet, son Çünkü programımızın son dakikaları artık bunlar. nokta. yine şaşır da bari ritüeli bozma. Hadi Her bir telefon dedim. daha alalım. Oktay'ın şaşkınlığı gitsin. Vallahi, günaydın oğlum. efendim. Alo günaydın. Kimle görüşüyoruz? Erdem'den nerova. Erdem Bey hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun dinliyoruz sizi. Hoş, hoş bulduk. O. Son e, söyleyenden olayım. Daha Twitter'dan da okumuşsunuz. Kodun bittiği yer. Kodum ya bittiği çok yer. beğendim ben onu. Biz ona bayıldık hakikaten. Bir de kısaltma olarak yazdınız değil mi Kb soft. KB'ye soft. Yani bu bence slogan olarak da güzel. Ee, Kb olarak, Ama şirket bir, ismi olarak yani da güzel. Ya K B komutları neticelendiririz. Tüm işleri tamamen bitiririz. Elimizden geldiğince iyi Tabii yaparız. Tabii canım hiç onu açıklamaya bile gerek yok. Alt Vallahi. metninin ne olduğu yani neredeyse yüzeyde. Ama e, bu... KB'ye yazınca bir hastanenin birimi evet. gibi oluyor ya. Kulak, burun, ne? Y'li hangi organ olabilir? Bakayım. <gülüyor> Kulağa bakıyoruz. Yanak, bakıyoruz. Yanak, kulak, burun, Y ile bir yanak, organ bulmamız lazım. Yanak organ sayılmaz. Yanak evet. evet. olur ya. Sayılır. Kulak, kulak, kulak, burun, burun yanak. yanak. yanak. Evet. Hatta kısaltılması kulak, burun. Ee, yanak. yanak. Yanak, yanaktır o, yanaktır o. Peki. Evet, yanak. <gülüyor> Erdem Bey çok Yanaktır o, yanak. Evet. Ya yüzdeki bölümler işte. Yani Zaten Burak bunun yanak bölümünün... yanak organ mı diye düşünüyorum. Ya organ seyit bundan sonra organ Böyle olacak. Böyle yapacak. Bundan sonra organı var. Şu anda organ olduğuna ikna oldum evet. Bu nasıl ses çıkıyor o zaman? Erdoğan Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben Görüşmek üzere. Organ olmasa nasıl ses çıkaracak? Nasılsın bu arada? Nasıl? Tebrik ederim Ali bu arada. Evet, biz evet de hakikaten ediyoruz. de bize tebrik Hay ediyoruz. Hayırlı olur inşallah. Hayırlı olsun Hayırlı hayırlara vesile olsun. O zaman ben eee burada ön bulunuyorum bilmiyorum. <gülüyor> Kodali Kodali çok güzelmiş. Evet. İlhamını veren Bahadır Bey bugünkü talihlimiz olsun. Tamam. Bence şirketin adı buradan hani Ali Şan Bey zorlayacak değiliz ama Kodali kodun bittiği yer. Ben daha ötesini yani bu şirketin başarısız olma şansı yok. Bence Onu de. söyleyeyim bu şirketin başarısız başarıya mahkum diyebilir miyiz diyebiliriz. Bu şirket başarıya sonundaki... mahkum. <gülüyor> Diyelim yani hatta öyle... şöyle taçlandıralım. Coştu çünkü. <gülüyor> keşke, touch, keşke mahkum olduğumuz her şey başarı gibi. Başarımış o... Şimdi karlı olduğundan San Francisco sokaklarında koşamıyoruz. Tehlike arz ettiysen. Ee... Ama yani eğer lastiklerine güzel zincir taktıysa. Lastiklerine zincir takılmış bir San Francisco of. sokakları yolculuğu of, neden of, olmasın of, diyoruz. Of, of, of, of. San Francisco Belediyesi çalışıyor. Haydi hep be. Ara sokaklar San Francisco'da. O kadar bak kastırıyorum. şehir Los Angeles Los. ana caddeleri bakıyormuş. <gülüyor> Esas sorun oymuş. <gülüyor> Sorunun ne olduğunu tam anlayamadık ama yani böyle bir çözüm sorun bizde. var. Çözüm bizde. Çözüm bizde. Sorun nedir bilmiyoruz ama çözüm bizde diyerek e, yeni sloganımızla bitiriyoruz. Programın bittiği yer diyoruz. <gülüyor> ve yeni sabah görüşme dileğiyle veda ediyoruz. Hoşçakalın. Banu Tarancı ve Selim Karakaya ile haftaya paydolsun. Şahane bir program oldu. Demula merhaba. Belip de birlikteyiz. Biz sizi bekliyoruz. Sesini de geleceğiz. <gülüyor> Sayenizde gireceğiz. bu geceki prova da çok ben güzel. Ben ne diyeceğim? <gülüyor> <yaşamak>? Konuşturmayı <gülüyor> başardınız <gülüyor> yani. Ben çok keyif aldım. Haftaya paydolsun. Banu Tarancı ve Selim Karakaya her <gülüyor> cuma... Saat 19'da Radyo Öktü'de. İyi bir şey yapıyorsunuz hakikaten. Modern Sabahlar sona erdi.